bize mukalevet ettin ve söylediğin le sünnetin dışına çıktın veya bidat bir söz veya bidat bir görüşe sahip oldun diye itham etmemişlerdir kardeşler. Ve edemezsin. Şimdi durum böyle olunca kardeşler tekrar dönüyoruz diyoruz ki neden bu ihtilaflar vuku bulmuştur? Meseleler bu kadar açık olmasına rağmen. Bu ihtilaflar kardeşler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 bir kavim bir üzümle çıkacaktır. Yakudune min hayri kavli'l beriye. Mahlukatın sözlerinin en hayırlılarından, en güzellerinden söz sarf edeceklerdir. Ancak la yucavizu imanuhum hanajirahum. Ancak imanları boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yamruqune min ed-dini kema yamruqu's sahmu min er Bunlar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 Öyle bir nesil türeyecek ki diyor: Tahkiru nesallatukum ma asallatihim. Siz namazlarınızı onların namazları yanında küçümsersiniz, hafif görürsünüz, basit görürsünüz. Ve kıraatukum ma kıraatihim. Ve Kur'an okumalarınızı da onların okumaları yanında küçümsersiniz. Sonra devam ederse sıyamak sıyamakum ma sıyamihim işte siz oruçlarınızı da onların oruçları yanında hafif görürsünüz vesaire. Sonra diyor ki yemruqune minad-dini kema yamruqus Onlar diyor okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi dinden çıkarlar. Le in duhum bakın bu nebi sallallahu aleyhi kendi sözü bu sefer kendine çeviriyor diyor ki le in adraktuhum laqtulannahum katla Eğer ben diyor onlara ulaşırsam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 Ancak tabi kardeşler Şeyhül İslam'ın da dediği gibi bunlardan sadır olanlar yani bu mürciyetül fukaha dediğimiz mürci fakihler ki bunlar ehli sünnettir ama bu sözde bunlardan bidat sözler sadır olmuştur. Ancak dediğim gibi İbn-i Teymiye Rahimallah da İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi bunlardan sadır olanlar yani bu alimlerimizden bizim alimlerimizden bunlar da söyledik yani çok az bir gruptur.